Rızkını temine çalış ama bunu yaparken de sakın doğruluktan ayrılma, ancak Müslüman olarak öl ve mazlumun bedduasını almaktan da sakın, Muaz bin Cebel radiyallahu anha şöyle buyurmuştur, şu üç seyi işleyen kimseler Allah Teala'nın gazabına uğrarlar, gereksiz yere gülmek, uyanmamacasına deliksiz bir uykuya dalmak, acıkmadan yemek, Muaz bin Cebel radiyallahu anha şöyle buyurmuştur, sizler darlıkla imtihan edildiniz ve buna sabrettiniz. Yakında bolluk fitnesiyle de imtihan edileceksiniz. Sizler için en fazla korktuğum şey kadın fitnesidir. Kadınlar altın ve gümüş bilezikler taktıklarında, Şam yapısı ince elbiseler ve sırmalı Yemen kürkleri giydiklerinde zenginleri yorup fakirlere de kaldıramayacakları bir yük yükleyeceklerdir.